Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve salamu ala Resulillah. Başımı mes aldığım abdeste namaz kabul olur mu? Kıymetli kardeşlerim, namaz ve abdest bir bütündür. Abdest namazın ilk adımıdır. Ve abdest de bir ibadettir, başlı başına bir ibadettir. E, abdestin de farzları vardır. Başı mes de abdestin farzlarındandır namaz için nasıl ki abdest emri var ise yani namaz abdest ile kabul edileceği namazın abdest ile kabul edileceği açıkça ifade edilmektedir ve peygamberimiz bütün namazları için e, abdest almıştır abdestsiz hiçbir zaman namaz kılmamıştır ve abdestin de nasıl alınması gerektiğini bizlere tarif etmiştir Ayette de açıkça bildirilmektedir. Başı mes etmek. Dolayısıyla abdestin farzlarındandır. Başı mes etmeyi terk eden kişi abdestini yapmamış olur, yerine getirmemiş olur. Dolayısıyla namazı da olmaz. Yani bir bütün olarak ele aldığımızda abdesti tam anlamıyla tarif edildiği gibi almak gerekir. Aksi halde ne abdest abdest olur ne de namaz namaz olur. Elhamdülillahi rabbil alemin.